Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürzap Ben Evrim Demirören Kamusla güreşteyiz Zorlu hava şartlarında bir kış programı yapalım diyerekten Hemen hızlıca başlayalım kış programımıza değil mi arkadaşlar? Evet. İyisiniz bu arada İyiyiz efendim işte Bu sene son İyi 10 olunca. yılın en soğuk kışı gelecekmiş diyorlar. Geldi geldi canım daha nasıl gelsin ya? Böyle Benim. klasik muhabbetler de var. Evet. Bu arada Twitter adresimizin programımızla aynı adta kamusla güreş olduğunu hatırlatıyoruz. Program esnasında bahsettiğimiz kimi görsel kaynaklara oradan ulaşabilirsiniz. Evet. Sözlüklerle başlıyoruz. Evet, TDK'ya baktım ben her zamanki gibi. Kış, bu daha çok Kuzey Yarımkırı için. Aralık ayının 22'sinde başlayıp Mart'ın 21'ine kadar süren yılın en soğuk mevsimi diyor TDK'da. Ee, bir de kış kayıtı diye bir şey var halk dilinde. dilinde. Kış, kış nesi? Kayıtı. Kayıtı. Ee, kış için saklanan yiyecekler. Ee, bir de kış uykusu var. Mecazen, durgunluk, hareketsizlik dönemi. Ee, bir de çağrıştıran hani kelimeler var. Ne var? Zemheri var. Değil mi? Bir isim Arapça. Zemherir'den geliyor. Karakış. Tabii bir de kışta bölümler de var tabii. Değil mi? Ha, daha Zemheri, da böyle Arapça, kış. Farsça da Harir. Uğultu aslında melez bir tanımda. Hmm. Böyle ulultulu, sert, rüzgarlı hmm. bir kışı ifade evet. ha, tabii iki kış ifade ediyor. Ha kış tabii hı -hı, aslında hı -hı. kış deyince aklımıza değil mi bölümleri de var yani böyle bayağı kara kış halleri de var. Sonra. Bir de bu zemheri deyince zemheri zürafası gibi bir şey var. E, Zürefası o aslında. Zürefa Zarifler mı? anlamına hmm. geliyor hmm. aslında. Hatta zürefanın düşkünü beyaz giyer kış günü diye bir söz vardır. Hmm. Hep sanki hayvan olan zürafa imiş gibi anlaşılıyor ama öyle değil zarif sözcüğünün hmm. bir Bir alaylı söyleyişi. bir ifade değil mi? Evet yani kış gününde aslında giyilmemesi gereken kıyafetleri giyiyor. Hatta Evrim onunla ilgili bir <gülüyor> açıklama yapmıştı. <gülüyor> Onun farklı açıklaması damaları var aslında. Eee kışın Kılağı, kıyafete çok para harcıyor. Paraları gezmeye, eğlenceye ay ayırıyor, yiyor, bitiriyor ve e, yazın, pardon kış geldiğinde de o incecik, tril tril kıyafetlerle kalıyor süslü süslü, zürefanın düşkünü. Ha, Bir gibi. de bu yazın çizme giyenlere ne diyorsunuz? Böyle tot şey, dizlere kadar, kalın ben, kalın. Bu konularda <gülüyor> biraz faşistim gerçekten. Bir faşist yanım varsa bu Estağfurullah, böyle. Estağfurullah, siz faşist yani, olamazsınız hanım sen de. <gülüyor> şey Rica yani, Kışın çıplak ayakla dolaşanlara ya da yazın çizme giyenlere gerçekten Gerçekten biraz dehşetli bakıyorum. <gülüyor> ben de de sadıcıklar şöyle. E aslında aylarla ilgili e, Aralık e, ayına Arapça'da zilhicce deniyor. Hı hı. E, Kasım ayına da zilkade deniyor. Ne güzel. E, keza Osmanlıca'da Osmanlıca malum hem Farsça hem Arapça hem e, Türkçeden oluşan biraz karma bir dil olarak bazen değişik hı sözcükler hı. yaratıyor. Ocak kanunu sani e, ve Aralık'a da kanunu evvel deniyor. Hatta benim e, babamın böyle çok yaşlı ahbapları vardı. Onlar hep böyle söylerlerdi. Ocak, Şubat ...falan demezlerdi hmm. yani... ...ne diyorlardı kan. Evvel, kanun ...evvel kan saniye diyorlardı... Hmm. ...böyle... ...ben de İsmet Zeki Eyvon'un... ...işte Türk dilini etimoloji sözlüğünde de var bazı şeyler... ...işte çağrıştıran şeyler anlamında... ...don var biliyorsunuz... ...Türkçe ton'dan geliyor... ...soğuk don, donmadan... Hmm. ...bu sonradan ton, tona... ...oradan da dona dönüşmüş... ...bir de kıyafet olarak don var ama o... ...Sansrichçe'de taunadan geliyor... Hmm. ...tihauna, giysi giyecek... Bir de simgeler sözlüğümüz var meşhur Esat Korkmaz'ın. Orada kış Çin halk inancında simgesel anlamda 40 yaşından 50 yaşına ya da 60 yaşına kadar olan insan yaşamı. Hmm. Ee, kar da e, Çin halk inancında simgesel anlamda yine yaşlık ve geçicilik bir de şeft şeftali ağacının çiçeği hmm. manası, ihtiva ediyor efendim. Argo sözlüğünde de kışçı. Hı -hı. var. İçleyeceği suçu kış mevsiminin hapishanede geçirmek üzere ayarlayan kimse. Kışı sıcak sıcak rahat Aa. rahat geçirmek için. bu yanık evet. <gülüyor> evet. Bir de kar kuşu var Argo Sözü'nde. Ya da kar. Bu eroin kokain. Ha beyazlıktan. Evet beyazlıktan. Derbain var. Değil mi? Evrim. Erbayin kışın dönemleri, kışı ikiye ayırıyorlar. Erbayin e, bunun ilk dönemi Aralık ve Ocak ayları arasında e, kesin tarihleri kültürlere ve coğrafyaya göre değişebiliyor. O yüzden ben Aralık ve Ocak diye verdim. 40 gün sürüyor Erbayin. Hmm. İkinci dönemi de Hamsin. Hamsin'de Şubat ve Mart. Tam kara kış oluyor galiba. Erbayin oluyor. Şiir de vardı değil mi Erbayin'in? Ben birden hatırlayamadım. İsmet Özelim, herkese itiraf İsmet ediyorum. Aa, evet, İsmet <gülüyor> Özel'i severim ama. Bu kara kış kullanımı divanı ı lügat et, Türk'te Kaşgarlı Mahmut'tan beri var. Kadır kış olarak geçiyor orada da. Hmm. Ben burada bu kara kış falan deyince birazcık ıı, deyim anlamlarına baktım kış sözcüğünün. Kış yaptı, kışı geçirmek, kış bastırmak e, bunlar günlük hayatta kullandıklarımız. Kış kışlığını, kuş kuşluğunu gösterir. Hmm. E, kara kış yine, gölünün yazı var, kışı var. Bir de Leyli kuştan mı sayarsın, yazın gelir, kışın gider gibi atasözlerine de baktığımızda kış geçirilmesi gereken, başa gelecek olan bir felaket bir şekilde geçecek ya da İyi günü kötü gün, iyi günler yaz, kötü günler kışta temsil. Evet, olumsuzlama, var yine. Aynısını sokakta da konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Doğru. Kış Hı -hı. kıyamet diyoruz mesela. Kıyamet kavramıyla yan yana geliyor. Hı hı. Ee, bir olumlu olarak ben bir tek kar yılı var yılını gördüm O da kışın çok yağış olduğunda toprak çok e, su aldığından hı, daha iyi doğru, ürün aldım. verir anlamında Ama genelde hep bu olumsuzlama ön planına e, çıkıyor işte, Kazma kürek yaktırma hikayesi de var yani Mart. meşhur değil mi yani <gülüyor> Zaten Artık o... insanlar o kadar çaresiz hı. hale geliyor ki Yani e, kazmanı öyle. küreğin sapını yakıyorlar Yakıyor. falan yani değil mi? Ben de e, gene Gustave Flaubert ve Akdoğan Özkan'dan Kışkar tanımları var. Onları okuyarak sanırım sözlük, e, sözcük kısmını tamamlıyor gibiyiz. Flaubert şey. e, o kısmını sadece. E, Flaubert yerleşik düşünceler sözlüğünde şöyle bir e, klişeye yer vermiş. Hep olağanüstüdür. İkinci bir klişe sağla öbür mevsimlerden daha yararlıdır. Flaubert'in e, yerleşik düşünceler sözlüğünde soğuğun tanımında da aynı şekilde kışın daha sağlıklı olduğu tanımlaması var. Akduhan Üskan da Türkiye Cumhuriyeti sokaktaki insan sözlüğünde karı tanımlamış. Şöyle demiş İstanbul'a özel bir tabi afet. Hmm. Ee, bir örnek cümle var. Pendik, Kartal, Büyükçekmece ve Sarıyer'de yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 santime ulaştı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Metin Okyay Spor Salonu'nda 209 vatandaş misafir ediliyor. 2012'deki Vatan Gazetesi'nden bir alıntı bu. Aslında biz programımızı ikiye böldük. İlk bölümde daha çok kışın, karın, meteorolojik ve coğrafi anlamdaki karşılıkları ve zorluklarıyla. ikinci bölümde de bütün canlılar üzerindeki kültürel, davranışsal, hı hı. fiziksel etkileriyle uğraşacağız. Orada aslında şey de var, nasıl şehirler ve ülkeler arasında hı hı. değişik hı hı. etkiler yaptığı. Evet, e, meteorolojiyle ilgili konuşmuşken şeyi söyleyebiliriz. Aslında biz sürekli kış derken, Kuzey Yarımküre'de anlaşılan kıştan bahsediyoruz. Demin Kerem'in de söylediği gibi. E, çünkü Güney e, Yarımküre'de tam tersi bir durum söz konusu. Orada kış 21 Haziran'da başlıyor. Evet. E, bundan bahsedebiliriz. E, ve kış deyince sürekli kışı e, yaşayan e, kıtalar... E, daha doğrusu dünya bölgeleri olarak kutuplardan bahsedebiliriz. Sen ülkeleri belirlemiştin evrim. Şöyle, dünya üzerinde 60 derece enlemin kuzeyiyle ekvator ve çevresi ve 60 derece güney kutbundaki ülkelerde dört mevsim görülmüyor. İsveç, Norveç, Finlandiya, Kuzey Ruska, Alaska, Grönland, Kuzey Kanada, hı hı. deyim yerinde ise dört mevsim kış yaşayan ülkeler neredeyse. Güney kutbunda da Antarktika, e, buralarda... Dört mevsim, kış yani yazın bile havanın hava sıcaklığının işte en yüksek ölçülebildiği değer Beğizlik. eksi 16 santigrat mesela Antarktika'da. Hmm. Aslında iklim tipleri var bir yandan hani böyle bunu bir çerçevelersek eğer işte değil mi e, bu Köpen diye bir bilim adamının geliştirdiği bir sistem bu e, nemli tropikal iklimler var, çöl iklimleri var, e, nemli ılıman iklimler var, soğuk ılıman iklimler var. Bir de buz iklimleri var. Bu, bunların içerisinde hani programımız kış olduğu için soğuk, ılıman iklimler e, bizi ilgilendiriyor. Burada ılıman kuşağın kutuplara yakın kesimlerinde e, güneş e, radyasyonunun azalmasına bağlı olarak sıcaklık düşüyor. E, soğuk kutup rüzgarları bu düşüş daha da arttırıyor. E, bu iklim 45 ila 65 derece enlemleri arasında hüküm sürüyor. Ve sadece kuzey yarı, yarı kürede önem taşıyor. Hı. Çünkü... E, güney yarım kredi buna denk düşen kuşak büyük ölçüde okyanuslarla kaplı hı hı. Öyle bir orada şey hı hı. yaşayan insan yok evet pek mesela doğru. örneklerden bir tanesi de tayga bölgesi var Sibirya'da hatta Werner Herzog'un bir belgeseli taygada geldi. geçen bir happy people adlı bir belgeseli var tavsiye ederiz oradaki insanların yaşantısını anlatıyor bu da tabi bol kar yağışı benzersiz ağaç örtüsü Kışın -30 Hatta bazı yerlerde -40 düzene kadar iniyor yazında sıcaklık 15 dereceye kadar görülüyor de bu ziklimleri 65 ila 90 derece enlemler arasında bu kuşağın işte başta örnekleri Antarktika ile Gland ben bu kutuplar ve iyice uca doğru giden soğuğa baktığımızda şu son bilgileri verebilirim. Şimdi bir kuzey kutbu bir güney kutbu var. Kuzey kutbunda kara yok aslında. Bütünüyle buz kütlelerinden oluşuyor. Ve zaten gittikçe ne yazık ki küresel ısınmayla bu buz kütlelerinin azaldığı ve kopuşlar yaşandığı nasıl diğer kıtalar ve insanlar üzerinde olumsuz etkileri olduğu hep konuşuluyor. Biz de biraz değineceğiz. Kuzey kutbunda eksi ila artı 10 ...15 derece arasında... E, ...bir sıcaklık söz konusu... ...en soğuk ve en sıcak zamanından bahsediyorum... ...Arktika deniyor... ...Kuzey e, Kutup bölgesine... E, ...bu... ...sözcük aslında... E, ...Ayı kökeninden... E, ...geliyor... Hmm. E, ...Arktos eski Yunanca'da Ayı anlamına geliyor... ...öyle mi? Evet. Hmm, bilmiyordum... E, ...ve Güney kutbuna da Antarktika deniliyor... ...ben bu yaşımda şunu öğrendim... ...itiraf ediyorum herkese... ...hep Antarktika diyordum... ...yaşını da itiraf et. ettim... <gülüyor> Efendim ha etmedim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Edeyim. 51 yaşındayım. Evet. Efendim e, Antarktika e, zaten Arktika'nın karşısı anlamına geliyor. Bir, bir hmm. uçta biri öbür uçta. E, Güney Kutbu'nda sıcaklıklar çok daha düşük. -70 ila -20 arasında. Hay e, hay, hay, hay, hay. o bölge Güney Kutbu bölgesi aslında bir kıta. Altında bir kara var. Üstü böyle buzlar ve karlardan oluşuyor. 600 metre aşağıya inen buzullar söz konusu Güney Kutbu'nda. 600 metre. 600 metre. Kuzey Kutbu'nda da e, çok zengin bir aslında besin e, zinciri var denizlerde. Balıkların, hmm. planktonların çok olduğu böyle bir bilgi verebiliriz ve artık bir şarkı Müziğe verin. geçebiliriz. Buyurunuz efendim. Burada e, artık şarkı da değil, e, müzik mi diyelim? E, Vivaldi'nin e, mevsimlerinden kışın ikinci bölümü olan Allegro non molto'yu dinliyoruz. Panusla Güreş kış programıyla devam ediyor. E bir de yağış adları kısmına bakalım. E ben internette bir tarama yaptım. Selim Emiroğlu diye bir araştırmacının Türkiye Türkçesi ağızlarında özellikleri bakımından yağış türlerine verilen adlarda işte bir tasnif var. E kar dolu yağmur, çiğ, kırağı, kırç. Hı, kırç. E, evet. Kar burada işte havada beyaz ve hafif bir biçiminde donarak yağan su boğarı Donma e, sıfır derecenin altında su buharının donması tabii. Dolu havada su buğusunun e, birden yoğunlaşıp katılaşmasına oluşuyor. E, kırağı ise e, havadaki su buğusunun yerde bitkiler, ağaçlar ve öteki nesneler üzerinde donması ile oluşan... İnce buz kırılcalarıdır diyorum. Kırılca. Evet, kırılcalarıdır. Ne güzel kelimeler bunlar. Evet. Zaten dikkatçim kara geldiğimiz zaman kışta olduğu gibi çok böyle iç karartıcı deyimler de üretmiyor. Kar demişken kar topu, kar beyaz, kardelen gibi hmm. güzel çağrışımlarından Şair böyle he he, neşeli sözcükleri de var. Bir de çiğ var şebnem diğer ismi de bu da hani böyle bazen karıştırılıyor çünkü. Burada havada bu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları çiğ çiğlenen, hmm. öyle bir durum. Doğru. O daha başka mevsimlerde de ortaya çıkan bir şey. Evet. Anadolu'da kar tanelerinin büyüklüğüne ve şekline bağlı olarak bazı kullanılan adlar var. İşte standart olarak bildiğimiz hani lapa lapa kar yağma hikayesi hmm. var. Bununla birlikte birkaç ilginç örnek de var. Farklı örnekler mesela ne var? Bulgurcuk diye bir şey var. Hmm. İşte hoş kokola diye bir şey var. Bu sert kar anlamına ta taşıyormuş. Kepek karı diye bir şey var. İşte toz gibi yağan kar. İşte övsüz yamalı, öksüz takkası gibi. Öksüz takkası da lapa lapa yağan kar anlamına geliyormuş. Bir de karla karışık yağmur var. Onda da sulu Sepken olarak görünüyor. Evet. Böyle ilginç örnekler var. İntik ne isteyenler. çok sözcük. Evet. Yine aslında yağışlarla ilgili. Ben dün Etiyopyalı bir yakınımla sohbet ettim. Sizin kültürünüzde. kar yakınım mı var? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Akrabamız aktı. <gülüyor> Baba tarafından. Ben yaşımı şey <gülüyor> arkadaşta kökenini evet buyur. Ee, Sizin kültürünüzde yani dilinizde karla ilgili, kışla <gülüyor> ilgili sözcükler var mı diye ee, uzunca bir süre düşündü. Sadece Beredo derlermiş hmm. kara ve e, çok üşüdüm. Kar gibi e, soğuk, buz gibi. ...hava falan artık onların soğuğu... ...ne derecesi, ne dereceyse... ...sadece o öyle bir kullanımı Beredo. var. Uzunca Be düşünmesi bayağı manidar... Beredo. ...bir düşününce. Tam neydi acaba falan? <gülüyor> <gülüyor> neydi kar ya? <gülüyor> Şimdi efendim böyle gittikçe güneye gittik birden... ...ya da şu ayrane kelimelerle karşılaştık... ...ben gene karın... ...daha acı ve zorlu... ...yanını doğru çekmek istiyorum konuyu... ...şu ana kadar aslında... Ne güzel gidiyorduk canım... ...benim daha zorlu şartlar. <gülüyor> <Akrabalar falan. gülüyor> Hayatta böyle ya aslında... ...bir iyi bir kötü bir zor bir kolay... Ee, kar, bu soğuk sözcükleri ne daha çok gittik. Şimdi mücadele ve zorlu sözcüklerinin altında e, bir takım şeylerle karşılaşacağız. Varalım değil mi o kelimelere, mücadeleye, zorluğa? Evet. Hele şimdi anlattıklarımdan sonra ister istemez e, varacağız. Şimdi bir çığla ilgili biraz araştırma yaptım. Şeyi gördüm zaten kaynaklarda genelde bir felaket olarak, doğal felaket olarak adlandırılıyor. Sadece son 10-15 yıldaki çığ vakalarına baktığım zaman ki çok değişik ülkelerde karşımıza çıkıyor Kafkasya, Keşmir, Afganistan Türkiye, Trabzon, Hindistan, Kanada, Alp Dağları, İtalya çok fazla çığ felaketi olmuş. Hmm. Yani bir iki kişi, üç kişinin öldüğü e, çığ vakalarından e, bir defada 200 kişinin öldüğü vakalara Bu kadar, e, hatta bir çığ diye bir felaket filmi de vardı eskiden anımsadığım. Hmm. E, bunun dışında e, kışın ve soğun karanlık yüzü ya da doğanın insanı yendiği güçlü yanıyla ilgili e, kutupların keşfiyle ilgili. ...ilgili hadiseler çok, çok. Ben yıllar evvel... E, ...Norveç'e gitmiştim ve... E, ...Bu e, Amundsenin e, ...keşfiyle ilgili... ...bir müze gezmiştim. Gemisi... ...işte yaşadıkları Hı -hı. olaylar, fotoğraflar. Gerçekten ben de... ...kış deyince aklıma ilk gelen... ...o kutuplarla ilgili... E, ...görüntü ve vakalar oluyor. Şimdi keşiflerle ilgili şöyle... ...birkaç bilgi vereceğim... E, Kuzey Kutbu ilkin e, keşfedilmeye çalışılıyor. E, John Franklin var İngiliz bir gezgin kaşif, 1800'lerde e, Kuzey Kutbu'na e, gitmek için yola çıkıyor. Aslında daha evvelde küçük küçük adımlar atmış ama 1847'de gemisi buzullara sıkışıyor. Ve zaman içinde gemiden ayrılıp kareye ulaşmaya çalışan adamları da geminin içinde yardım bekleyen ve kurtarmaya çalışan kendisi ve diğer kişiler de ölüyorlar. Hmm. Aslında Kuzey Batı Geçidi denilen önemli bir geçit var bu şeye giden. Hani Kanada ve Kuzey Kutbu arasında diyeyim. Oraya çok az kilometre kala ölmüş adam. O yüzden Kuzey Batı Geçidi'ni ilk keşfeden kişi olarak kabul ediliyor ama asıl keşfeden Amut olmuş. Hmm. Ee, ...daha sonra... ...12 yıl sonra bulunuyor bunların ölüleri. Ee, daha sonra... E, sabah e, sabah içimizi açtın değil mi canım? İşte artık namı çok etkili. Bir yandan... E, büyü, e, kâşiflerin e, attığı ne adımlar azim, yani? azim cesaret e, son adım kalabaşlarına gelenler açısından yani tam hani böyle edebiyatta biz hep çatışma yaşarız ya işte doğa insan tam o çatışma bu yani. Hmm. Yaklaşık bir 50 yıl sonra Salomon Andre Grand diye bir İsveçli e, bakıyor ki o sürece kadar hep gemiyle gitmeye çalışanlar var ve hep gemileri buza takılıp ölmüşler. Zaten bu John Franklin'i bulması için İngiltere çok büyük e, şeyler veriyor, ödüller e, gitmeye çalışan insanlar da gene buzların arasında gemileri kalarak ölüyorlar onun üzerine Grand diyor ki ben en iyisi balonla gideyim ve balonla yola çıkıyor ancak o da bir zorunlu iniş yapmak zorunda kalıyor fırtınadan ötürü ve e, onlar da ölüyorlar. Onların ölülerine de 33 yıl sonra ulaşılıyor. Buz malum hmm. müthiş böyle koruyucu bir etkisi var. Onunla ilgili de bazı ilginç bilgilerimiz Hemen var. Hemen burada şöyle araya girsen Sen söyleyince aklıma geldi Nazım Hikmet'in <gülüyor> Tahir ile Zühre meselesi şiirini hatırlatacağım. Mesela Kuzey Kutbunu keşfe giderken mesela ha. denerken damarlarında evet. bir serumu, ölmek ayıp olur mu? Doğru Hı -hı. değil mi? Tam bir şey aslında evet. O mücadele ve cesaret çünkü yüzyıllarca ulaşılamayan bir coğrafya. Evet. Hep de bir merak... Ve hep oluşturmuş. kar ve kış <gülüyor> engellemiş aslında gidişi. Bunlar da böyle haydi macera olsun diye yola çıkan adamlar değil aslında. Yıllarca araştırma yapan, uygun giyinen, uygun adamlar alan gruplar ama şimdi şeyi tamamlayalım. Sonuçta Kuzey Kutbu nasıl keşfediliyor? Aslında biraz şaibeli bir durum var. Çok yakın yıllarda Frederick Albert Cook önce keşfetmiş görünüyor. <gülüyor> Fakat daha sonra üniversiteler, yanılmıyorsam Kopenhag Üniversitesi yeterince kanıt olmadığını, Kuku elinde e, bu keşfi yaptığına dair söylüyor. Asıl kabul edilen kişi Amerikalı Robert Peary, 1909'da defalarca girişimde bulunuyor. Hatta yıllarca Eskimolarla yaşıyor, çiğ etiyor. Zaten çok kalabalık bir Eskimo grubuyla beraber en sonunda gidiyor ve Kuzey Kutbu'nun Amerikan bayrağını dikiyor. Hmm. Güney Kutbu'nun e, keşfi hikayesi burada karla e, savaş, biraz e, trajik e, başka hikayeler barındırıyor. E, Amunsen ve Scott yaklaşık aynı zamanlarda yola çıkıyorlar Güney Kutbuna. Onların arasında bir de rekabet var söz evet. konusu bildiğim kadarıyla. Aynen öyle. Çok da etkili bir belgesel izlemiştim bu konuda. Hı hı. E, ve Amunsen Scott'un yaklaştığını aynı zamanda çıktıklarını duyunca hızlanıyor. Ve sonuçta o keşfetmiş oluyor. Yani 1911'de Güney Kutbu'na o e, ayak basıyor Norveç bayrağını dikiyor. Scott bu sırada yolda hatta hızlanmak için bir takım adamları geri dönüyorlar. Erzak kaldı falan diye ve ama ulaştıklarında bir, bir ay arayla neredeyse orada Norveç bayrağını görüyor ne yazık ki geri dönüş yolu çok trajik oluyor e, Scott'un karla ve kışla savaşırlarken e, dönüş yolunda teker teker ölmeye başlıyorlar yanlış anımsamıyorsam 5 kişi bunlar en son 2 kişi kalıyorlar Scott ve bir arkadaşı daha fırtına yiyeceksizlik derken dönüş yolunda ölüyorlar Hı. Ve Amut Sen'in de e, bir kışla ölecekmiş demek ki bu Amut Sen. Keşfetti. Hatta e, Scott'un başına bunlar geldiği için hiçbir ödülü kabul etmiyor ondan sonra verilen. Yıllar sonra 1928'de e, uçak pilotu bir arkadaşı e, Kuzey Kutbu'nda uçağa düştü diye onu kurtarmaya gidiyor Amundsen Sen. Hmm. Ve ölüyor. Kışın... <Gülüyor> zorlu evet. yüzü. Bu zorlu yüz bana hemen Jack London'ın ateş yakmak öyküsünü anımsattı. Eee Twitter sayfamızda Kurosawa'nın Düşler filmi çok güzel bir filmdir. Ateş Yakman aynı Onun... zamanda çizgi hikayesi de var. Var değil var. mi? Evet evet. Çok e, da güzeldi. Çok etkili bir öyküdür. E, Kurosawa'nın Düşlerinin de sadece kışın bir insan bir kadın haline dönüşüp mecazi bir biçimde öldürüşünü hmm. gösterir görüntüsünü sayfamızda yayınlayacağız. Aklıma bunlar geliyor. Cenkland'ın Vahşetin Çağrısı romanında da, Yaşam Hırsı öyküsünde de, Korkunun iklimi Kış, Karın Kışın Dehşetinin Ne Büyük Olduğu evet. her zaman karşımıza çıkıyor. Evet, Kanusla Güreş bu haftalıkta bu kadar. Haftaya kışla devam edeceğiz. Hepimize iyi haftalar. İyi haftalar. Görüşmek üzere. İyi haftalar. Hoşçakalın.